Teknoloj Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 17 Şubat 2011 Perşembe günü gerçekleştiriyoruz bu kaydı ve bu haftanın geride bırakmakta olduğumuz haftanın teknoloji dünyası gündemine bu podcast bülteninde göz atacağız. Uzun bir aradan sonra tekrar podcast bültenlerine başlıyoruz ve bundan böyle her hafta geride bırakmakta olduğumuz haftanın teknoloji gündemine hazırlayacağımız podcast bültenleriyle göz atacağız gelişmeleri. Teknoblog'da yer verdiğimiz teknolojik gelişmelerini bir de podcast bülteninde e, sesli bir şekilde kulağa hitap edecek bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bugünün gündeminde neler var öncelikle onları bakalım. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan Nokia Microsoft işbirliğine yakından bakacağız. E, bunun ardından e, geçtiğimiz hafta sonu pazar günü e, gerçekleştirilen ve hafta içine sarkan Mobil Dünya Kongresi'nin başlan başlangıcına sarkan Tablet ve akıllı telefon tanıtımları var onlara bakacağız. Öne çıkanlarını size için derledik burada. Nvidia'nın bundan sonraki e, tablet platformu Kali ile e, atacağız. satacağız ondan bahsedeceğiz birkaç şey söyleyeceğiz. Apple'ın e, ne zaman çıkacağı tartışılan uygulama içi abonelik modeli faaliyete geçti ona bakacağız. Ve Google'ın e, Apple'a alternatif olacak. Apple'ın uygulama içi abonelik modeline benzer e, modeli uygulama içi abonelik ve satış modeli e, OnePST'e. E, göz atacağız. Hazır Apple'ın e, çözümüne göz atmışken e, bu hafta Teknoblog Podcast'te 17 Şubat 2011 e, podcast bölgeninde bulacaklarınız bunlar. Hemen başlayalım. E, Nokia Microsoft işbirliğinden bahsederek başlayalım. E, Nokia biliyorsunuz akıllı telefon e, platformunun e, babalarından sayılır. İlk akıllı telefon örneklerini Nokia ile beraber görmeye başlamıştık. Bunlar Symbian tabanlı akıllı telefonlardı genellikle. E, tabi bir de Microsoft'un e, Windows Mobile platformu vardı. E, daha önce tabi PDA'lerde e, görmüş olduğumuz e, bir platformdu. Tabi onun öncesine gidersek Palm'ın işletim sistemi vesaire falan var. Ancak e, Microsoft'tan başlayalım biz olayı. E, bu ikili e, daha sonra karşılarına çıkan iPhone ve an, Android'e karşı, iOS ve Android'e karşı e, mücadele etmekte zorlanmaktılar. Google ve Apple e, akıllı telefon platformu e, pazar payı bakımından e, önde gözüküyor ve e, hem Nokia hem de Microsoft e, bu ikiliğe yetişmeye çalışıyor. E, Nokia'nın e, pazar payı her ne kadar lider olsa da e, her geçen zamanla birlikte dağda erimekte. Ve Nokia e, bunu durdurmak için şimdiye kadar e, bir, bir yandan Symbian'ı geliştirirken bir yandan da MeeGo e, adlı Intel ile birlikte geliştirmiş olduğu e, akıllı telefon işletim sistemine yatırım yapmaktaydı, onun üzerine çalışmaktaydı. Ancak e, geçtiğimiz Eylül ayında e, göreve gelen e, Stephen Elop, eski bir Microsoft yöneticisi e, Nokia'da e, taşları yerinden oynattı diyebiliriz, bakışı mantaliteyi değiştirdi diyebiliriz. Stephen Elop Nokia'nın rekabetçi hale gelebilmesi için hazırda olan bir ekosisteme geçmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü birkaç kez de getirdi ve bu da Nokia'nın Android'e geçiş yapabileceği şeklinde beklentilere ulaştı. Google gerçekten ilk önce Android için Google'la görüşmeler yaptı Nokia. Nokia Android için Google'la görüşmeler yaptı ancak bu görüşmelerin pek de sonuca ulaşmadığını görüyoruz ve daha sonra Nokia yönünü Stephen Elop'un eski şirketi olan Microsoft'a yönlendiriyor ve iki şirket Windows Phone platformunun Nokia akıllı telefonlarında kullanılması için görüşmeleri başlıyor. Ve bu görüşmeler sona bağlanıyor, sonlandırılıyor, mutlu bir şekilde sonlandırılıyor ve geçtiğimiz Cuma günü, 11 Şubat 2011 Cuma günü Londra'da gerçekleştirilen Nokia Capital Market Day'de Stephen Elop ve Steve Ballmer beraber sahneye çıkarak Nokia Microsoft ortaklığını açıkladı Peki bu işbirliği kapsamında e, Ne gibi yenilikler göreceğiz Neler olacak Nokia ve Microsoft cephesinde Onlara bakacak olursak e, Bir kere Windows Phone e, platformu Nokia'nın ana akıllı telefon platformu Haline gelecek e, Bundan başka Nokia'nın e, harita servisi var biliyorsunuz Oya haritalar var baya bir kullanılmakta Nokia e, cep telefonlarında Nokia akıllı telefonlarda Nokia Bing e, harita servisini destekleyecek. Bunun yanında Ovi mağaza ve e, Nokia'nın diğer içerik indirme portallarındaki e, ürünler, e, içerikler Windows Marketplace'e entegre edilecek. Nokia'da iki farklı birim kuruluyor bu yeniden yapılanmaların akıllı cihazlar ve cep telefonları olmak üzere. iki bölüm kurulmuş durumda e, akıllı cihazlar bölümünün başına e, Joe Harlow. E, cep telefonlarının başında ise Mary McDowell getirilmiş durumda. E, biliyorsunuz Nokia daha önce Navtek adı verilen bir navigasyon şirketini satın almıştı. E, Navtec, Ovi haritaları destekleyen bir e, birim olarak çalışmaktaydı. E, Nokia'nın Bing'e kayması ile birlikte, Bing haritalara kayması ile birlikte Navtec de ayrı bir bölüm olarak çalışmaya devam edecek. E, Nokia Windows Phone'a odaklanıyor akıllı telefonlar için. Bu durumda e, Symbian ve MeeGo ne olacak diye merak edecek olursanız. E, Symbian e, franchise tarzı bir e, işletim sistemi olacağı Stephen Elop tarafından dile getirildi. E, MeeGo ise e, geleceğe dair cihaz ve projelerin üretileceği açık kaynak kodlu bir öğrenme projesine dönüşecekmiş. E, Nokia... E... Bununla birlikte e, MIGO cihaz planlarında da biraz değişik, değişiklik yapmış gibi gözüküyor. E, daha önce Nokia'nın bu yıl içinde bir e, MIGO cihazı çıkaracağı söylenmişti. Ancak bu planlar biraz da ötelenecek gibi gözüküyor. Yine de e, bu yıl içinde e, bir MIGO cihazı e, piyasaya e, çıkarılacak. Bu da Nokia'nın verdiği e, taahhütler, vaatler arasında yer alıyor. E, peki e, Nokia ve Microsoft işbirliğinin e, Detayı nasıl diye bakacak olursak Nokia'nın Microsoft'ta Windows Phone için lisans ücreti ödeyeceği belirtiliyor. Ee, ancak Windows Phone platformunda kendine uygun şekilde daha fazla özelleştirme yapabilecek Nokia e, Windows Phone'da. Ee, bunun yanında Nokia'nın Windows Phone'a yatırım yapacak olması mobil operatörler tarafından da memnuniyetle karşılanmış Stephen Elop geçtiğimiz cuma günkü etkinlikte toplantıda bunu dile getirmişti. Windows Phone cihazları ne zaman çıkacak peki Nokia marka Windows Phone cihazları bunun Ekim 2011'den önce olmayacağı söyleniyor. Çünkü Microsoft'un Mango adı verilen yeni nesil bir Windows Phone sürümü üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ve Nokia'nın da bu sürümü bekleyebileceği söyleniyor. Zaten bazıları diyor ki Stefan Elop ağzından, Stefan Elop'un ağzından hiç Windows Phone 7 lafı duyulmamış. Sadece Windows Phone sözünü kullanıyormuş. Bu durumda e, Nokia marka cihazların farklı bir Windows fon sürümüyle geleceği e, tartışılmakta. E, bu e, anlaşmayla birlikte anlaşmanın işbirliğinin duyurulması e, farklı e, düşüncelere, e, farklı görüşlerin dile getirilmesine neden oldu. E, çoğu kişi Stefan Elop'u e, Nokia'nın içine Microsoft tarafından e, da, e, bırakılmış ve Nokia'yı içeriden ele geçirmek için görevlendirilmiş bir Truva nitelen şeklinde nitelendirdi. Ancak Stefan buna kesinlikle karşı çıktı. Ee, Nokia Microsoft'tan milyarlar bekliyor gibi bir açıklama yaptı. Ee, her iki şirketin de birbirine, e, menfa birbirinden menfaat kazanacağını bir e, menfaat değişimi olacağı şeklinde bir açıklama yaptı. Ve daha da iddialı konuşarak Mobil Dünya Kongresi hem Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde gerçekleştirilen bir toplantıda e, önceliğimiz Android'i yenmek diye iddialı bir açıklama yaptı. Bakalım bu ne kadar doğru olacak. E, ve e, Nokia'nın e, Windows Phone platformunu tercih etmiş olması e, Android taraftarlığını e, biraz rahatsız etti. E, kızdırdı desek, e, biraz üzüntü desek olabilir Nokia'nın Windows Phone'da başarılı olamayacağı Android'i kaçırarak büyük bir fırsatı kaybettiğini söylüyorlar. Ancak Nokia cephesinden gelen yorumlar ise Android'in Google'a fazla bağımlı bir platform olduğu yönünde ve Android'in ekmeğini kaymağını Google'un yediği yönünde eğer Google, Nokia Android'i tercih etmiş olsaydı e, HTC, Samsung gibi sıradan bir üretici pozisyonuna düşecekti. Nokia'cıların da savundukları bunlar. E, i̇zlemek oldukça eğlenceli olacak. E, merakla bekliyoruz önümüzdeki e, zamanlarda neler gösterecek bu Nokia Microsoft işbiliği ve merak ettiğimiz bir diğer noktada e, Windows Phone e, tabanlı Nokia cihazları Türkiye'ye gelecek mi? Biliyorsunuz e, Microsoft e, Windows Phone cihazlarını Türkiye'ye satmıyor şu anda. Belki Nokia'nın işin içine girmiş olması, Türkiye pazarında kuvvetli olan Nokia'nın ee, bu işe girmiş olması e, Microsoft'un yöneticilerini ikna edebilir ve Nokia marka akıllı cihazları e, Türkiye'de e, Nokia markalı Windows Phone cihazlarını e, Türkiye'de görebiliriz. Böylelikle de Windows Phone cihazlarını da Türkiye'de görmüş oluruz. Oldukça ilginç olacak dediğimiz gibi bu e, olayları izlemek, gelişmeleri izlemek. E, bunları yakından takip edip ilerideki podcast bültenlerimizde ve TeknoBlog'daki yazılarımızda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Devam edelim, devam edelim. Ee, aktaracağımız e, haberlere. Ee, geçtiğimiz pazartesi günü Mobil Dünya Kongresi başladı ee, biliyorsunuz. Mobil Dünya Kongresi'nde e, birbirinden e, farklı cihazlar e, sahne aldı. E, çoğu toplantı e, to, e, Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasından hemen önceki gün gerçekleşti. Sa Sony Ericsson ve Samsung toplantılarını pazar akşamı gerçekleştirdi. Aynı şekilde Nokia'nın da pazar akşamı bir etkinliği vardı ancak orada herhangi bir cihaz duyurusu yapılmadı. Bununla birlikte HTC ve de pazartesi, pazartesi ve salı günleri toplantılarını gerçekleştirdi. Ve bu cihazda bu toplantılarda tanıtılan cihazlar içinde Android'in öne çıktığını söyleyebiliriz. Pazar akşamından başlayacak olursak Sony Ericsson ve Samsung'un pazar günü düzenlenen etkinlikleri vardı. Ve Öncelikle tabletlerden bahsedeceğimiz için Samsung'un Galaxy Tab 10.1'ine değinelim. Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy Tab'in 7 inçlik bir versiyonunu çıkarmıştı. Android 2.2 işletim sistemiyle çalışıyordu. Bu tabletin yeni modelinin Honeycomb tabanlı modelinin geleceği zaten biliniyordu. Ve Mobil Dünya Kongresi'nde bunun gelmesi bekleniyordu. Beklentileri karşılayacak şekilde doğru çıkacak şekilde Galaxy Tab 10.1'in tanıtımı gerçekleştirildi. Galaxy Tab 10.1'in özelliklerine bakacak olursak, 10.1 inçlik 1280x800 çözünürlüklü TFT dokunmatik ekranı bulunuyor bu cihazın. Ee, 1 GHz'lik çift çekirdekli uygulama işlemcisi var. Ee, bu Samsung'un ürettiği bir işlemci mi olacak ya da Nvidia Tegra 2 tabanlı bir işlemci olacak bu açıklanmıyor tam olarak. Ancak Samsung'un gelen talebe göre farklı bölgelerde farklı işlemciyi kullanabileceği belirtiliyor. 8 megapiksel arka 2 megapiksel on kamera bulunmakta Galaxy Tab 10.1'de 1080p Full HD video oynatma ve 1080p Full HD video kaydetme özelliği var bu tabletin. Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle çalışıyor. 16 GB ve 32 GB'lık dahili flash belleklerle geliyor Samsung Galaxy Tab. Tanıtılan bir diğer cihaz e, LG'nin Optimus Pad'i oldu. E, LG'nin basın toplantısında pazartesi günü gerçekleştirildi. LG Optimus Pad'in geleceği zaten e, Şubat başından beri belliydi. LG e, gerekli açıklamayı yapmıştı. Yani Optimus Pad'i e, Mobil Dünya Kongresi'nde göreceği çıkaracağını açıklamıştı. Optimus Pad'in zaten e, haberlerini G-Slate adıyla çıkan haberlerini Teknoblog'da sizlere yer vermiştik. Birkaç yerde gözükmüştü bu tablet. Ve Avrupa'da Optimus Pad adıyla piyasaya sürülecek. Optimus Pad'in özelliklerine bakacak olursak 8.9 inçlik 1280x768 çözünürlüklü ve gözlüksüz kullanılabilen 3D ekranı bulunuyor. Bu tabletin diğerlerinden ayıran en önemli özelliği bu. 1 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcisi var. Arkasında çift lensli 5 megapiksel 3D kamerası var. Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle ile çalışıyor. 3D video kaydı yapabiliyor bu tablet arkasında iki tane dediğimiz gibi çift lensli kamera olduğu için ve çekilen videoları YouTube 3D servisine gönderebiliyor YouTube ile işbirliğine birliğine gitti LG ve çekilen üç boyutlu görüntülerin video görüntülerinin değerlendirilmesi için farklı bir alternatif kanal sundu kullanıcılarına bunun yanında HDMI çıkışı üzerinden 3D destekli TV'lere de e, tabletle çekilen görüntülerin aktarılması mümkün olacak. Bir diğer tablet, e, mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan bir diğer tablet ise HTC'nin Flyer adlı tableti oldu. E, bu tabletin de e, geleceğini biliyorduk. Az çok e, dedikodularını sizlere aktarmaktaydık Teknoblog'ta ve beklendiği üzere bu tablet e, geçtiğimiz salı günü tanıtıldı. HTC Flyer diğerlerinden biraz daha farklı. Android e, 2.4 Gingerbread e, işletim sistemiyle çalışıyor. 2.3 ile 2.4 arasında e, kullanıcıların sezemeyeceği ancak e, ufak farklılıkların olduğu, geliştirmelerin olduğu söyleniyor ve HTC Flyer'ında Android 2.4 Gingerbread ile geleceği söyleniyor. Bunun yanında e, HDC Flyer'da 1024x600 çözünürlüklü 7 inç dokunmatik ekran bulunuyor, e, diğerlerinden daha küçük ekrana sahip Galaxy Tab tarzı bir cihaz. Bu cihazın 1 GB RAM'i bulunmakta, 1.5 1 GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemcisi bulunuyor. E, bunun yanında 32 GB'lık dahili flash belleği, arkasında 5 megapiksel, önünde ise 1.3 megapiksellik kamera bulunmakta. 4000 saatlik bir bataryası 4 saate kadar kesintisiz video oynatma sunuyor HTC Flyer'ın. Bunun yanında OnLive adlı bulut tabanlı oyun servisi bulunmakta ve HTC Watch isimli film indirme ve kiralama servisi de bulunmakta. HTC Sense'in tablet tabanlı arayüzü de HTC Flyer ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. HTC Sense akıllı telefonlardan alışmış olduğumuz HTC Sense'in tabletlere özel arayüzü bulunmakta. Ve e, HTC Flyer'ın fiyatı ne olacak diye merak edenler için e, HTC herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Amazon Almanya şubesi e, dün bu tableti listelemeye başladı. 699 avro yaklaşık 1500 liralık bir fiyattan listelemeye başladı. Ve bu HTC Flyer'ın fiyatı e, iPad 32 GB 3G modelinin Almanya'daki fiyatına denk düşüyor. E, HTC e, bu şekilde bir fiyat belirlemiş e, Android tabanlı 7 ekranlı tablet için devam edecek olursak e, tabletlerden akıllı telefonlara geçelim e, yine akıllı telefonlar, e, akıllı telefonlara baktığımızda e, Android burada da e, yıldızı parlayan mobil platform olarak dikkat çekiyor e, Öncelikle Sony sona e, değinmek istiyorum Sony son e, aylarca beklenen aylarca de koduları yapılan e, PlayStation. Tabanlı akıllı telefonlu Xperia Play'i sonunda e, Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde düzenlemiş olduğu lansmanda tanıttı. Android 2.3 Gingerbread e, sürümüyle çalışan Xperia Play'de e, 1 GHz Snapdragon işlemci bulunuyor. 4 inçlik 480x854 çözünürlük ekran ve e, PSP tarzında üzerinde oyun tuşlarına barındıran, barındıran e, ve kayarak açılan bir e, oyun kumandası bulunduruyor. Cihazın arkasında 5 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Bunun yanında 512 MB RAM ve micro SD kart yuvası gibi özelliklere sahip bu cihaz ve Sony Ericsson Xperia Play'in ilk olarak ABD'de piyasaya çıkması bekleniyor. Oldukça etkileyici bir cihaz ve umarız bu telefonu en kısa zamanda Türkiye'de de görmek nasip olur. Sony Ericsson'un tanıttığı bir başka da göze çarpan başka bir cihaz da Xperia Neo'ydu. Xperia Neo'da Ondan bahsedecek olursak sizlere Xperia da Android Gingerbread sürümüyle çalışan bir cihaz. Bu cihazda 8 megapiksellik bir kamera bulunmakta. HD video kayıt yeteneği bulunuyor. Sony'nin yeni Xperia cihazına eklemiş olduğu mobil Bravia motoru yine bu cihazda da bulunmakta. Aynen Xperia Play'deki gibi 4 inçlik 854x480 çözünürlüklü bir ekranı var. Ve aynen e, Xperia Play gibi 1 GHz'lik Qualcomm Snapdragon işlemcisi bulunmakta e, Xperia Neon'un. E, devam edecek olursak e, Mobil Dünya Kongresi 2011'de öne çıkan bir diğer cihaz ise e, Samsung'un Galaxy S2'si oldu. E, Samsung Galaxy s de e, Sony Ericsson Android cihazlarıyla aynı zamanda e, tanıtılan e, cihazlardan da. Samsung Galaxy S2'nin özelliklerine bakacak olursak 4.27 inçteki süper amoled ekran bulunuyor Samsung Galaxy S2'de. Samsung'un çift çekirdekli Orion işlemcisi 8 megapiksel kamera bulunmakta. 8 megapiksel kamera 1080p HD video kaydı yapma yeteneğine sahip. Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle çalışıyor Galaxy S2. Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü bulunmakta. Bluetooth 3.0 desteği var. Wi-Fi Direct ile çevredeki Wi-Fi destekli yazıcılardan herhangi bir Wi-Fi bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan çıktı alabilme özelliği. Eğer ortamda bulunuyorsa yakın alan iletişimiyle mobil ödeme yapma imkanı, temaslı ödeme yapma imkanı sunuluyor. Ve bunun yanında Samsung Galaxy S2 8.49 mm'lik inceliğiyle de dikkat çeken bir cihaz. Ee, oldukça etkileyici gözüküyor ee, Samsung Galaxy S'e göre e, baya ileri gitmiş gözüküyor Galaxy S2 ile birlikte ee, devam edecek olursak e, mobil dünya kongresinin öne çıkan başka bir e, cihazı LG Optimus 3D oldu LG Optimus 3D ile birlikte LG yine 3 boyutlu e, dünyada dolaşmaya devam etti diyebiliriz nasıl LG Optimus Pad 3 boyut destekli bir tabletse LG Optimus 3D de adından da anlaşılacağı üzere 3 boyut destekli bir akıllı telefon. LG Optimus 3D'de 4.3 inçlik 800 x 480 çözünürlüklü bir ekran bulunmakta ve bu ekran 3 boyut desteği sunmakta ve gözü kullanmayı gerektirmemekte. Bunun yanında 1 GHz'lik OMAP4 işlemcisi var bu telefonun 5 megapiksel çift lensli kamerası sayesinde 3 boyutlu video kaydı yapabiliyor. HDMI 1.4 desteği sayesinde çekmiş olduğu 3 boyutlu görüntüleri 3D TV'lere aktarabiliyor. Bunun yanında DLNA desteğiyle kablosuz ağ üzerinden görüntü aktarımı yapabiliyor, video içerik aktarımı yapabiliyor aynı ağ içindeki cihazlara. 8 GB'lık e, dahili depolama alanı bulmakta bu telefonun. Bunun yanında bellek kart yuvasıyla e, kapasitesi daha da arttırabilmekte. Aynen LG Optimus Pad'de olduğu gibi Optimus 3D'de de çekilen e, 3D videoları YouTube e, 3D servisine yükleyebilmek mümkün. E, 2011'in ikinci çeyreğinde sunulması beklenen LG Optimus 3D ilk olarak Android 2.2 Froyo işletim sistemiyle sunulacak. Ancak daha sonra bu telefonun Gingerbread e, güncellemesini alacağı belirtiliyor. Optimus 3D'de merakla beklediğimiz cihazlar arasında yer almakta. Devam edecek olursak bir başka Android cihazı da ilgimizi çeken Android cihazı da HTC'den geldi. HTC'nin 3 farklı Android cihazı, aslında 5 farklı Android cihazı akıllı telefonu tanıtıldı. Ancak burada dikkatimizi çeken Dizires oldu. Desire S'de 3.7 inçlik 800x480 çözünürlüklü bir ekran bulunmakta. 1 GHz Qualcomm e, MSM8255 işlemcisi, 768 MB ve 1450 mAh'lik bataryası bulunmakta. E, bu telefonun arkasında 5 megapiksel kamera, önündeyse e, Desire'den farklı olacak şekilde 1.3 megapiksellik ikinci bir kamera bulunmakta. Ve bu telefonun 2011'in ikinci çeyreği ortalarında e, piyasaya çıkması bekleniyor yurt dışında. Bunun yanında HTC'nin Desire birlikte tanıttığı iki diğer model daha var. Wildfire S ve Incredible S. Bunlar da çeşitli yükseltmelerle karşımıza çıkmakta. Devam edecek olursak HTC'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu iki farklı cihaz var ki bunlara biraz da yakından bakmak gerekiyor. Bu cihazların en büyük özelliği Facebook desteğiyle gelmeleri, Facebook odaklı cihazlar olmaları. Ee, HTC Salsa ve HTC Chacha, HTC'nin e, dans e, türlerinden etkilenerek adlandırdığı e, cihazlar bunlar. E, HTC e, Chacha, e, dikey e, Q klavyeli e, 2.6 inçlik 480x320 çözünürlükte ekrana sahip olan bir cihaz. HTC Salsa ise e, 3.4 inçlik 480x320 çözünürlüklü bir ekrana sahip ve fiziksel klavye barındırmıyor. Her iki cihazda da 600 MHz Qualcomm işlemci bulunmakta, 512 MB RAM ve ROM, 5 megapiksellik otomatik odaklı LED flashlı kamera, ee, her ikisinin önünde VGA çözünürlükte ön kamera yer almakta. Ee, bunlar sıra, sıradan özellikler, yani alışılmış özellikler gibi gözükebilir ancak bu telefonları diğerlerinden ayıran özellik Facebook'a Facebook, Facebook e, erişimini kolaylaştıracak şekilde altlarında Facebook fiziksel tuşunu barındırmış olmaları, barındırıyor olmaları. Bunun yanında Facebook'taki durum güncellemelerini hemen görecek ya da mesajları hemen görecek şekilde bileşenler de bu telefonlarda birlikte geliyor. HTC Salsa ve HTC Çaça'nın 2011'in ikinci çeyreğinin sonlarına doğru tüm dünyada piyasaya çıkması bekleniyor. Umuyoruz ki, tahmin ediyoruz ki Facebook'un ee, en çok yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan e, Türkiye'de ye bu cihazlar gelecektir. HTC herhalde buradaki büyük potansiyeli kaçırmak istemez. Devam edecek olursak e, mobil Dünya kongresinden haberleri aktarmaya devam edelim. E, dikkatimizi çeken başka bir e, haberde Nvidia'nın e, Tegra 2'den sonraki e, Yonga platformu olan Kalal oldu. E, Kalal e, Nvidia Tegra 2 yongasına göre 5 kat daha iyi performans gösteriyor. Ee, çeşitli e, basın mensuplarına ve blog yazarlarına e, Mobil Dünya Kongresi kapsamında bir gösterim yapılmış. E, bu gösterimde e, 2500x1440 çözünürlükte bir video e, rahatlıkla oynatılmış e, kalel tabanlı bir tablet tarafından ve ayrıca bu tabletin oynattığı görüntü 2560x1600 çözünürlüklü bir ekrana da e, yansıtılmış. Oradan da e, tabletin bu içeriği rahatlıkla oynattığı gözükmüş, görülmüş. Bu tabletin e, hünerlerini sergilemek için başka bir e, denemede oyun e, oyunla birlikte yapılmış e, Nvidia Tegre 2'de çalıştırılan oyun e, 18-20 e, çerçeve saniyelik değerler elde ederken Nvidia Kalel tabanlı tablet aynı oyunu 50-55 e, çerçeve bölü saniyelik değerlerle göstermeyi başarmış. Kalal tabanlı tabletlerin ne zaman çıkacağını merak ediyorsanız fazla beklememize gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Nvidia bu işlemciyi taşıyan, platformu taşıyan tabletlerin 2011 yılı Ağustos ayı içerisinde çıkmaya başlayacağını söylüyor. Aynı işlemci, aynı platform akıllı telefonlar için de çıkacak. Akıllı telefonlar için çıkış, akıllı telefonlara çıkış için ise yıl sonu işaret ediliyor. İlgimizi çeken başka bir noktada bu Kalel'le ilgili haberlere göz atarken görmüş olduğumuz bir grafikti. Kalel'in ardından gelecek olan Nvidia grafik işlemci çözümleri listeleniyordu. Kalel'in ardından gelecek olan vein şu andaki mevcut Tegra 2'ye göre 10 kat daha iyi performans sunuyor. Daha sonra gelecek olan Logan ve Stark da hatırı sayılır derecede performans artışları sunmakta. Örneğin 2014'te çıkması beklenen Stark platformu şu anki Nvidia Tegra 2'ye göre yaklaşık 100 kat daha iyi performans sunacak. 2014'de düşünecek olursanız bayağı ileri gitmiş olacağız. Tahminler o şekilde oldukça ilginç olacak. O zamanları merakla bekliyoruz şimdiden. Mobil Dünya Kongresi'nden aktaracaklarımız bu kadar devam edelim. Apple ne Mobil Dünya Kongresi'ne ne de CES'e katılmıyor. Ancak önemli açıklamalarını bu fuarların zamanında getirerek dikkati bir şekilde kendisine çekmeyi başarıyor. Mac App Store'u CES zamanında faaliyete sunmuştu Google. Şimdi de aynı şekilde uzun zamandır beklenen uygulama içi abonelik modelini Mobil Dünya Kongresi'nin sürünmekte olduğu zamanlarda duyurusunu yaptı ve bu sistem hayata geçirildi. Bu sistem kullanılırken herhangi bir yazılım güncellemesine ihtiyaç duymuyor da aslında iOS 4.3 ile birlikte geleceğe tahmin ediliyordu ancak herhangi bir yazılım güncellemesi gerekmeden kullanılabiliyormuş bu sistem. Daha önce paralı uygulama satın almak ya da ücretli veya ücretsiz bir uygulama içinden paralı içerik satın alma şeklinde para harcıyorduk uygulamalar için ancak artık uygulama içinden abonelik satan olarak da para harcamak mümkün olacak eğer bir gazete gazete okuyorsanız gazete abone olmak istiyorsanız ya da bir dergiye, dergiye abone olmak istiyorsanız herhangi bir harici platforma gitmeden bir web sayfasına gitmeden ya da sms vesaire göndermeden gelen mesaj doğrulama mesajını bir yerlere girmeye gerek duymadan sadece uygulama üzerinden e, abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz Apple'ın getirmiş olduğu e, model bunu öngörüyor e, şu anda Türkiye'de de çeşitli örnekler var mesela Sabah Gazetesi'nin e-gazete uygulaması kullanmak için e, bir mesaj girmeniz e, bir numaraya e, mesaj göndermeniz gerekiyor ve gelen mesaj e, karşılığında size gönderilen kodu uygulama içine girip doğrulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor ee, yeni modelle birlikte e, bunun kalkacağını e, tahmin ediyoruz ya da bu olsa bile e, farklı Apple'ın öngördüğü istediği modelin getireceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde Idefix'in kitaplık uygulamasında da e, kullanıcılar Idefix'in e, tarayıcıda açılan, saferi de açılan mağazasına yönlendiriliyor. E, Apple'ın yeni getirmiş olduğu kurallarla birlikte artık uygulama içinden e, kitap satışının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Apple e, bu yolla e, %30'luk komisyonu alacak e, ancak e, uygulama e, geliştiricileri veya yayıncılar Apple'a %30 pay veriyoruz diye e, sundukları içeriklerin fiyatlarını arttıramayacak. E, uygulama dışında kendi mağazalarında ne kadar fiyata sunuyorlarsa e, uygulama içinde de aynı fiyat politikasını gütmek zorundalar ya da daha iyi hale getirmek zorundalar. Apple bunu şart koşuyor App Store'a kabul edeceği uygulamalar için Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz Bakalım Amazon'un Kindle uygulamaları iPad, iPhone uygulamaları bundan nasıl etkilenecek Idefix'in kitaplık uygulaması nasıl etkilenecek Ya da Sabah Gazetesi'nin Radikal'in uygulamaları Bunu nasıl karşılayacak İlerleyen günlerde bunun etkilerini göreceğiz Teknoblog'da da Teknoblog podcast'te de bunları sizlere aktaracağız Apple'ın e, modeli e, pek hoş karşılanmadı. %30'luk bir pay alacak olması Apple'ın e, pek hoşuna gitmedi. E, geliştirici tarafında, içerik üretme tarafında olanların halbuki biz müşteriler için güzel bir e, yöntem, bu daha kolay bir yöntem. E, ve e, tam da Apple'a yönelik şikayetler oluşmaya başlamışken Google kendi e, modeliyle çıka geldi. E, Google'ın modeli e, Apple'ın modeline göre biraz daha esneklik taşıyan bir model. Google OnePass adı verilen Android markete özel uygulama içi abonelik ve satış modeli aslında Apple'ınkine benzer bir sistem. Ancak biraz daha farklılıklar içeriyor. Web tabanlı istemcilerde de çalışabiliyor Google'un OnePass sistemi. Tek bir çözümle birden fazla platform üzerinden kullanıcılara ulaşacak bu sistem. Apple'ın sistemi gibi kullanıcılara tek bir üzerinden tüm dijital ve gazete, dergi ve diğer içerik aboneliklerine erişim imkanı sunacak Google OnePay sistemi. Google, Apple'dan farklı olarak içerik satışlarından %10'luk bir pay alacak, daha düşük bir pay alacak ve daha farklı ödeme imkanları sunabilecek uygulama ve içerik sahipleri kullanıcılarına örneğin bir dergi abonesi, Dergiye, derginin basılı versiyonuna abone olmuşsa bu basılı dergi dijital versiyona abone olanlar için ücretsiz sunulabilecek veya indirimli bir fiyattan sunulabilecek. Bunun yanında freemium tarzı önce bedavasını al daha sonra beğenirsen daha fazla seçim para öde şeklinde bir modelde Google'ın OnePass sistemiyle kullanıma sunulacak. Bakalım e, Apple'ın ve Google'ın e, bu alandaki savaşı e, neler getirecek? Bunu da e, merakla bekliyoruz. Bakalım buradan kazanan, karlı çıkan kim olacak? E, bu arada Apple'ın uygulama içi abonelik modelini e, anlatan güzel bir yazı iPhoneTurkey.biz sitesinde yer alıyor. E, o yazıya bakarsanız Apple'ın modelinin nasıl çalıştığını e, kapsamlı bir şekilde görecek ve anlayacaksınız. E, o yazıyı okumanızı e, mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Teknoblog Podcast'in e, ilk haftasından bu kadar, ilk bölümünden bu kadar. E, gelecek hafta e, teknoloji dünyasından e, en son gelişmelerle e, yeni sizlerle birlikte olacağız. E, tekrar görüşünceye kadar e, kendinize iyi bakın ve e, Teknoblog'dan ayrılmayın Teknoblog'u e, ziyaret etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.